Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsanlar, hayatlarının sonuna kadar idame edilmek ve bazen öteki alemi de düşünebilmek arzusu içerisinde evlilik gerçekleştirirler. Ne var ki, Milenyumun çağın en büyük hastalıklarından bir tanesi de o olu verdi asrımızda. Evlilik öncesindeki konuşulan söylemler sadece evlilik masasına götürünceye kadar kullanılan yaldızlı sözler oluverdi. verdi. Müteahit, mucahit, masanisa kasa üçlemi içerisinde imanını kemale erdirmek arzusunda Nikahı düşündüğünü iddia edenler, Nikah masasının ertesi gününde, Gaflet bataklığının içerisinde yüzen, Güruhlar haline dönüverdiler. Hatice olmadan, Fatıma yetiştirmenin sevdasını güdenler, Muhammed olmadan, Zeynepleri, Ümür Gülsümleri, Rukiye'yi hedefleyenler, İlahi ve kasidelerde, Hasan ve Hüseyin adına ağlayıp, Hayatlarında bir Hasan, bir Hüseyin olmak şöyle dursun, Onları yetiştirmek adına, Herhangi bir eylemin, Fiiliyatın, Misyonun, Vizyonun, Bir aksiyonun, Devasını, Derdini, Yüreklerinin, En uzca köşesine bile, Bir dert tohumu olarak, Ekmeyen bir zaman, Bir guru, Bir çağ, Karşımızda, Duruyor. Evlilik öncesindeki, En samimi sözlerin, En deruni, Temiz niyetlerin bile, evliliğin ertesi gününden itibaren, sanki hiç söylenmemiş birer yalan rüzganı gibi savrulmuş olduğu bir dönem içerisinde, aile içi şiddet, aile içi sevgisizlik, aile içi saygısızlık, aile içi isyan ve nisyan dolu günlerle ucu kavgalara ya da boşanmalara kadar giden süreçleri daha sık duymakta ve görmekteyiz birbirlerinin helal olmak için sözde evlilik yapanların dünyalarını birbirlerine haram hatta zehir ve zıkkım eden bir halet-i ruhiye bölünmüş olduklarını gerek yazılı gerek görsel basından gördüğümüz gibi bazen de maalesef bizati çevremizden duymakta ve üzülerek görmekteyiz. Karşılıklı olarak sözde mücahit olarak yola çıkan Salih Saliha insan olma arzusu güdenlerin evliliklerimin hemen ardında söz olası 2-3 ay süren cicim ayının hemen ardından ve bazen ona bile gerek kalmaksızın birbirlerinin o samimi sözlerine ve cilvelerine Allah için seni seviyorum ve Allah rızası için bir yuva kurmanın peşindeyim sözlerindeki taahhüt ve vaatlere daha en erken zamanda ihanet ettiklerini görebilmekteyiz. Şu bir gerçektir ki din imandır ama şu da bir gerçektir ki iman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir ve üzerine bir de azalar ile amel edip ispat etmektir. Muhatap kişiyi evlilik taahhüt ve ümidiyle daha iyi bir rıza doğrultusunda yaşayabilmenin heves ve niyazıyla, İlahi Kelimatullah'ın derdini kastederek bazen gerçek niyet ve bazen istismar duyguları içerisinde ikna edip evlilik sonrasında bırakın Allah'ın kelamından dersler ve sohbet yapmayı, namazları bile kılmayan, Kur'an'ını bile okumayan, tesettürünü bile modaya indirgeyen, sohbet ve hasbihalleri kadın programındaki dedikodulara indirgeyen bir anlayış kimi yetiştirebilir ki? İsa'yı İsa yapan elbette Allah'tı. Ama o, İsa'yı bir de yetiştiren Meryem vardı. O Meryem'i de yetiştiren bir Hanna vardı. Onlara hedef koyan bir İmran vardı. Lafa ve söyleme gelince, Hazreti Ömer, icraate bakınca turist Ömer olan bu zihniyet, işte bu İsa olmayı, Meryem olmayı, Hanne olmayı ya da İmran olmayı algılayamıyor, algılayamadı. Peşin sıra gelmekte olan aile problemlerinin psikolojik yanı elbette ki psikiyatriler ilgilendiren bir konu. Ancak ruh alemleri, zihin dünyaları, din ve dünyalarıyla alakalı olan yön ve yolların tayini hakkındaki yorumlama işi de biz din adamlarının Kur'an ve sünnetten ortaya koymuş olduğu yol haritaları, yol tabelaları ve mihenk taşlarıyla ilgili. Dini bir mecliste kendisini evliya gibi pazarlayan, sözüm ona dini bir konu açıldığında allame Cihan olarak varsayılan ama kişisel ibadet hayatında, Elbette ki Allah ile arasında olması gereken ama bazen dışarı yansıyan dini hayatında kişisel karakterinde iflas etmiş olan bir dini anlayışı maalesef sadece sureta üzerine giyilen bir elbiseye indirgeyerek ifade etmek yeterli olmayacaktır. Eğer öyle olsaydı 6236 ayet ve 114 sureden oluşan mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim erkeğin sorumlu olduğunun sadece tesettürü ve sözde imanı olduğunu ifade ederdi. Yine kadınla alakalı bir ibadetten ya da bir kulluktan bahsettiğinde sadece kadının iman etmiş olması ve tesettürüne dikkat etmiş olması yeterli görülürdü. Ancak Kur'an-ı Kerim bize muazzam bir sıfatlama ve örnekleme silsilesi sunuyor. Çeşitli surelerin çeşitli ayetlerinde İman eden erkekler, iman eden kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Namazlarını kılan erkekler, namazlarını kılan kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar. Gözlerini haramdan koruyan erkekler, gözlerini haramdan koruyan kadınlar. Allah'tan başkasına kulluk etmeyen hür iradeli, özgür, asil ruhlu erkekler, Allah'tan başkasını kulluk etmeyen, sadece ona ittiba hür, hur, hür, asil ruhlu, özgür, asil kadınlar vs. şeklinde, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden erkekler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kadınlar, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye eden erkekler, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye eden kadınlar. Birbirlerine iyiliği tavsiye edip birbirlerinden kötülüğü sakındıran mümin erkekler ve mümin kadınlar şeklinde birçok vasıf ve özelliklerle aslında imanın ve İslam'ın aslında 3-5 tane şartın üzerine inşa edildiğini, o şartlardan ibaret olmadığını önümüze koymaktadır. Evlilik hayatımızın iç dizaynını Allah'ın istediği peygamberinin ve diğer peygamberlerinin şemalize etmiş olduğu düstur üzerine inşa etmeye gayret etmezsek, çatırdamaya başlayacak olan toplumun temeli, aile, geleceğimizle alakalı daha büyük üzüntüleri karşımıza çıkarabilmek ihtimalini maalesef taşıyacaktır. Unutmayalım, sadece geçmişlerin hikayelerini dinleyerek ortaya atılıp, binlerce yıllık İmparatorluk olan Bizansı çökerten Mehmet durup dururken Fatih olmamıştır. Tıkrıt sokaklarında çelik çömlek oynarken sadece duyduğu üç beş tane minber hikayesinin sayesinde Selahaddin Kudüs Fatih olmamıştır. Sadece ilahi kelimatullahın sözdeki Yıldızlarına kanıp, Tarık i̇bn Ziyadlar, İspanyaları Emevi kılmamış. Aziz dostlar, istisnalar olmakla beraber, temiz niyetli eşlerin, sevgi dolu yuvalarının, ilim ve vahiy kaynaklı sofralarının, ilahi kelamatullah davasının, asiz, aziz ve asil, onurlu gayretlerinin hayatın amacını ortaya koyarak taşıyan ailelerin olmadığı bir ortamda, o çocuklar ve o çocukların arkadaşları ve toplum ve çevre her daim sarsılmayı yaşayacaklardır. Güne Allah'ın daveti ezan ile sabah namazıyla başlamayan ilk gördükleri yüz, sosyal medyanın değil, sevdiğini iddia ederek evlendiklerinin eşi, eşlerinin yüzü olmayanlar birbirlerine beşeri diyalogta da, ilahi davadaki yol arkadaşlığında da zaten samimiyetsiz davranmış demektir. Elbette eleştiri üzerine eleştireyi söylemek mümkündür. Toplum olarak eleştiri konusunda uzmanlığımız vardır. Yapılması gerekenleri Peygamber Aleyhisselam'ın ve Güzide sahabını hayatlarından alabiliyor ve anlayabiliyoruz. Diğer o peygamberlerin ortak mesajlarındaki davanın yükünün sorumluluğundaki hikmetteki gibi. Bir müminin ailesiyle beraber başlayacağı günün sabahı imkan dahilinde imsak öncesinde teheccülle başlar. Olmuyorsa sabah namazıyla beraber başlar. Namazın ardından duasını, kıraatını, tesbihatını, tilavetini ailece hep beraber gerçekleştirirler. Gerçekleştirmeliler. Onun peşinden beraber Allah'ın adını anarak Allah'ın verdiği heler rızkı, karşılıklı dua ve günle alakalı bilgi paylaşımı mütebessim çehreler, sevgi dolu sözcüklerle. Öyle bir eş ol ki eşine, gönlü başka yere kaymasın. Öyle bir babalık yap ki evladına, gönlü başka kişileri baba algılamak hissiyatı duyurmasın. Öyle bir annelik yap ki evladına, başka kişileri anne yerine korumaya çalışmasın. Öyle bir evlatlık yap ki anne babana, başkalarını, kendi evladı yerine koyma durumunda kalmasınlar diye meşhur söz vardır. Bilginin çabucak yayıldığı ve bir o kadar da israf edildiği, sosyal medyanın o muhteşem sözlerin içerisinde sürekli karşımıza çıkan ama bazen gözlemleyemediğimiz, bazen göremediğimiz sözlerdir bu sözler. Sonrasında işi olan işine gider Allah'ın adını anarak, dilinde ezber yapmaya çalıştığı kıraat Kur'an, veya algılamaya çalıştığı sohbetler veya tefsir veya hadis bilgileriyle. işine gider, helal yoldan iş ile meşgul olur. Evde olan, evle alakalı malumatlarını toparlar. Okulu olan, okuluyla alakalı malumatlarını gerçekleştirir. Namaz vakitlerinde, vakte ayet ederek, namazını muhafaza ederek, gününe devam ettirir. Akşam olunca yapılacak programı, Evin iç işleri sorumlusu olan genel itibarla ailenin iç reisi hanımefendi planlar. Yemeği şu saatte yaparım. Çocuklarım bu saatte gelir. Eşim bu saatte burada olur. Beraber ailenin diğer fertlerinin eve gelmesiyle yemekler hazırlanır. Besmele ve dua eşliğinde günün hali sofrada yapılır. Yemeğin ardından beraber karşılıklı Halleşilir. Onun ardından vaktin namazları imkanında ise camiye gidilerek kılınır. Değilse evde beraber kılınır. Peşinden mutlak sureti bir ilim halkası oluşturulur. Ailenin bir ferdi Allah'ın kitabından, hadislerden vs. münazaralı konulardan görüşlerini anlatır bilgi alışverişinde bulunur. Dizilerin filmlerin belirlemiş olduğu bir yatma saatine göre değil, gece yapılacak varsa ibadetin, varsa ilmi çalışmanın, yoksa da istirahatin ihtiyacına göre bir yatışı planı yapılır. Gün içerisinde, sanki Allah sadece evimizde ve sanki sadece haşa camimizdeymiş gibi değil, hayatımızın her alanında bizli olduğunu düşünerek, bilinerek bir gün yaşamaya gayret edilir. İşte olan işin ehlinde olduğu şuuruyla harama düşmeden, faize bulaşmadan, kumara düşmeden, helal ve haramın ayrılığına teşettürün gayretine dikkat ederek, alırken düzgün alıp verirken düzgün vermeyi, ölçüde tartıda sahtekarlık yapmamayı, tevhili yalanla karıştırmamayı, asla başvurmamayı, pazardın üzerine pazarlık yapmamayı, hile ile malını satanlar içerisine dahil olmamayı, Emaneti rahatsızlıktan korumayı esas alacak şekilde ticari hayatını, iş hayatını yerine getirir. Evinde olan ise gününü ev ihtiyaçlarını, ev işlerini yapmakla beraber bunun yanında sohbet dinleyerek, Kur'an dinleyerek, zikir ve tesbihatta bunlara getirir. Cep telefonu operatörlerinin sunmuş olduğu yüzlerce hatta binlerce dakikalık konuşma paketlerini saatlerce birbirlerine çekiştirmek, Sözü Kur'an'ın anlatmış olduğu gıybet gibi en ağır ve büyük günahlardan birini yerine getirmek için kullanmak adına zamanlarını ve cep telefonu paketlerini telef etmezler. Çünkü dünya geçicidir, hayat kısadır, baki olan ise sadece Allah'tır. Çok ilginç, telefonda saatlerce ölümden, ölenlerden, hastalıktan, hasta olanlardan bahsettikleri halde dakikalarca, saatlerce bazen konuşurlar. Hatta o konuşmaları gündüz bitiremezler, gece de devam ederler. Eşleri ve çocukları yatakların istirhata geçtiği halde, odaların bir başka köşesinde, ellerindeki telefonlarıyla saatlerce, akabraba veya arkadaşlarıyla konuşanlar, hiçbir Fatıma'yı yetiştirmenin, hiçbir Meryem'i geride bırakmanın, hiçbir İsa'nın hedefini taşıyan olabilir mi? Allah'la arasındaki bağ sadece bazı üç beş rütüyle indirgenmiş, sözüm ona menkıbelerle ya da Allah'ın dostu kavramını istismar eden düşünce ve algıların miras yediliğiyle hayatını nefsinin ve şeytanın organizasyonunun içerisinde başıboş ve beyhude görenler, yüz yıl sonrasının hedefiyle doğudan batıya ilahi kelimatullah davasını yüklenen bir Ertuğrul Gazi yetiştirebilirler mi? Bir gün öleceğini her daim anlatan, ölümden korkusunu ifade eden, Allah bizi affetsin, Allah bizi affetsin diye şeytan Allah'ın rahmetinle sizi kandırmasın ayetini duymazdan gelerek bu sözlerini felesenk edenler hakikati ne kadar anlayabilirler? Kendi hayatlarını yazık ettikleri gibi eşlerini ve çocukların hayatını da yazık eden bu düşünce ve günü güruhtan olmamak adına silikelenmek gerekir aziz dostlar. Her geçen gün çevremizden birilerinin boşanmakta olduğunu ya da akrabalık diyalog ve ilişkileri ya da sosyal toplum, toplumun içerisindeki sosyal konumlarından sebep boşanamadığı için kendin alternatif olarak ikinci, üçüncü evler veya hanel oluşturma gayretine giden insanların çokluğunu duymaktayız. Yıkılan sadece yuvalar olmuyor. Gelecekleri yıkılan çoluk çocuk da oluyor. Allah'ın en sevmediği helal olan boşanmanın hikmetini anlamadan. Kur'an'ın yüzlerce emri Allah'ın adıyla evliliği kurup, bir olarak, diri olarak, geleceğe eşler olarak, Adem la Havva gibi Allah adına yürümeyi öğütler ve emrederken, sadece boşanmayı zorluk durumunda icazet olarak sunan ayeti bir emir gibi talakki etmenin, gaflet çukurlarına düşmüş olmanın bir heyezanı olduğunu anlamak çok mümkündür. Sözlerimi neden bu kadar dolandırıyorum? Amacımız hataya karşı olmak hatalıya karşı olmamak olduğu için hatanın içinde olan kardeşlerimizden olan varsa dinleyenler içerisinde ya da dinleyenlerimizin yanında olan birileri varsa incinmeden hikmet ve güzel öğütle yapmaya çalıştığımız tavsiyeden istifade edebilsin arzusu içerisindeyiz. Eğer hala nefes alabiliyorsak hatalarımızdan arınıp kendimize çeki düzen vermenin fırsatı hala var da, daha var demektir. Hemen tövbe etmeli, imanımıza tekrardan iman etmeli, Geçmişteki kaybımızı telafi etmek adına hemen bir geri dönüş ile doğru bir aile hayatını, doğru bir yuvayı, doğru bir eş anlayışını, doğru bir evlat anlayışını hayatımıza idame ettirmeliyiz. Aile hayatıyla alakalı plan ve düşüncelerimizi televizyon dizilerinin gerçeği yansıtmayan sadece senaristlerin, fantazi dünyasının birer yansıması olarak karşımıza koydukları, Diziler ve filmler belirleyecek olursa, dizi ve filmlerin sonunda yapılan mutlu sonla karşılaşmama ihtimaliniz elbetteki yüksek olur. Bizim feyiz alacağımız şey Allah'ın vahidir. Ders alacağımız şey ise günümüzde ve geçmiş zamanlarda yaşanmış haber bültenlerine çıkmış olan hadiselerdir. İbret almayan ibret olmaya devam eder. Dünya hayatı ise ibret alınabilecek tarih kaynaklarıyla doludur. İşi temelinden anlamak tekrardan bir öğretmen mantığıyla kendimizin öğretmeni olabilmenin ve böylece eşimize, yuvamıza ve hatta bulunduğumuz her yere Öğretmen olabilmek, eğitmen olabilmek hevesini taşımalıyız. Hasan Bey emekli öğretmendi. Çocuklar hafta sonlarında onun kısa ve özlü sohbetlerini dinlemeyi çok severlerdi. Yine bir hafta sonunda Hasan öğretmen etrafına çocukları toplamış, onlara insanın diğer canlılardan farklı yönlerini anlatıyordu. Sevgili çocuklar, bugün sizlere insanın diğer canlılardan farklı olan yönlerinden, yani insanı insan yapan özelliklerden söz etmek istiyorum. Sözümüze dinimizin insanı nasıl tarif ettiğiyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 4. ayette biz insanı en güzel biçimde yarattık ifadesi kullanılmaktadır. Demek ki insanı farklı yapan özellikler var. Bunlar neler olabilir? Bu konuda bir fikri olan var mı? Ahmet arkadaş, bence akıllı olmamız öğretmenim der. Çünkü hayvanlarda ve bitkilerde akıl yok der. Hasan öğretmen Aferin Ahmet. Bu söylediğine insanın irade sahibi olma ve konuşabilme özelliklerini de eklemeliyiz. İnsan sahip olduğu tüm bu yetenekleriyle çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. İnsan iradesini kullanarak Arzu ve isteklerine yön verir. Güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırabilir. Buluşlar yapar, sanatı, bilimi ve teknolojiyi ortaya koyar. Yaşamımızı kolaylaştıran bilgisayar, televizyon, telefon, otomobil, uçak, gemi gibi araçlar insan aklının birer tezahürü ürünüdür. Yüce bir varlığa inanma eğilimine sahip olması, insanın doğuştan getirdiği bir özelliktir. Allah peygamberler göndererek bu konuda insanlara yol göstermiştir. İnsan düşünme ve keşfetme yeteneğiyle kendini, yaşadığı dünyayı ve Rabbini tanıma imkanına kavuşur. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Allah, aklımızı kullanmamızı varlıklar ve evren üzerinde düşünmemizi bizlerden ister. Hud suresi 52. ayet, Rad suresi 4. ayet, Bakara suresi 164. ayet gibi ayetler çok nettir. İnsanın akıllı bir varlık olması, ona bazı sorumluluklar da yüklemiştir. Bunların başında, Bizleri yaratan Allah'a inanmak ve O'na ibadet etmek gelir. Bu insanlar için doğal bir ihtiyaçtır. Fatır suresi 15. ayet bunu işaret eder. Böyle olmakla birlikte Allah bütün insanları inanıp inanmamakla aradaki tercihte serbest bıraktığını Kehf suresi 29. ayette de ifade etmiştir. Evet çocuklar der Hasan öğretmen. İzlediğiniz slayt sunusunda uzaydan ve doğadan birçok resimler gördünüz diye bazı resimleri gösterdiğini anlatır. Sonra Hakan isimli bir çocuk öğretmenim yaşadığımız evrenin ne kadar mükemmel yaratılmış olduğunu düşündürdünüz bana diye cevap verir. Öğretmen, doğru söyledin Hakan, fakat daha önemlisi, bütün bu izlediklerimiz bizlere, yaşadığımız evrende belli bir ölçü ve düzen olduğunu göstermektedir. Evren, birbirinden farklı özelliklere sahip, pek çok varlığın oluşturduğu bir bütündür. İnsanlar, eski çağlardan beri evreni tanımak istemişler. İnsanların bu merakı sonucunda astronomi, tıp, matematik, kimya gibi bilim dalları ortaya çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette ölçü ve düzenden söz ediliyor. Rahman Suresi 5. ayette ve Kamer Suresi 49. ayette Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.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 Evrendeki ölçü ve düzen tartışılmaz derecede açık ve nettir. Bu ölçü ve düzen sayesinde yaşam normal seyrinde sürür gider. Uzayın ortalama sıcaklığı -270 derecedir. Dünya hazımızın ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 19 derecedir. Dünyada canlı hayatına uygun sıcaklığın korunması güneş ile ay arasındaki mesafeyle ve güneşin yaydığı sıcaklıkla yakından ilişkili. Dünyaya ulaşan güneş enerjisindeki yüzde onluk bir azalma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla kaplanmasına neden olurdu. Güneş enerjisinin birazcık artması halinde tüm canlıların yaşaması imkansız hale gelirdi. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı sıcaklığın dengeli dağılımını sağlıyor. Dünya 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafında döner. Bu nedenle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olmaz. Yeryüzü şekilleri de sıcaklığın dengeli dağılımına yardımcı olur. Normal şartlarda kutuplar ile ekvatör arasında yaklaşık 100, 100 derecelik bir sıcaklık farkı vardır. Eğer böyle bir sıcaklık farkı dağların olmadığı bir, yüzerde, bir yüzeyde gerçekleşseydi, büyük fırtınalar dünyayı yaşanmaz hale getirirdi. Yeryüzü sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkması muhtemel kuvvetli rüzgarların rüzgârların engelleyecek sıra dağlarla donatılmıştır. Dünyanın sıcaklığının insanın ve diğer canlıların yaşamına uygun oluşu, Allah'ın evrene koyduğu ölçü ve düzenin küçük bir sonucudur. Allah'ın evrene koyduğu ölçü ve düzen sayesinde tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilirler. Evrendeki ölçü ve düzenle ilgili önemli bir özellik de süreklilik. Evrendeki bu mükemmel ölçü ve düzen canlı hayatıyla eş gücümlü bir şekilde devam ediyor. Mesela Yunus suresi 6. ayeti hatırlayalım isterseniz. Gece ve gündüzün değişmesinde uzayıp kısalmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde onu inkar etmekten sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. Yine İbrahim suresi 32 ve 34. ayetleri hatırlayalım. O Öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifane, istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Hasan öğretmen düşündürüyordu çocukları. Bizim kendimizi ve çocukları düşündürmemiz gerektiği gibi temiz zihniyle berrak zihniyle öğrencilerden beyza söz alarak öğretmenim dedi birkaç örnek de ben vermek istiyorum dünyamızın şekli büyüklüğü ve diğer gök cisimlerinden korunması atmosferin için ''Atmosferin yaşam için uygunluğu, okyanuslar ve denizler, bulutların oluşumu ve yağmurların yağması, mevsimler ve bitki türleri, ayın dünyamızı aydınlatması, galaksiler, güneşin çekim kuvveti, hepsi bu ölçü ve düzenin bir sonucudur.'' ''Evet çocuklar.'' dedi Hasan öğretmen. ''Çok güzel örnekler oluşturmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum.'' Suyun belli bir derecede kaynaması ve donması, yükseğe çıkıldıkça havanın soğuması gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Zaten bilim insanları bunların her birini ayrıntılı bir biçimde incelemekte ve bu ölçünün kusursuz bir biçimde sürdüğünü ortaya koymakta ve böylece aslında hücreden atoma, atomdan uzaya, mini minnacık bir zerreden en ucradaki küreye kadar Allah'ın imzasını görmemize katkı sağlamaktadırlar. Sonuç olarak, bütün bu örneklerden anlıyoruz ki, evrende kusursuz bir düzen vardır. Bu düzenin kendiliğinden gerçekleşmesi de mümkün değildir. Evrendeki bu ölçü ve düzeni koyan ve yaratan tek bir usta vardır, o da Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala Hz. Adem'in sahifelerinden Hz. İsa'ya inen İncil'e kadar bütün kutsal kitapları ve sahifeleri cem eden Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Aleyhisselam'a inen ilk vahyi okuyu bir daha okumamız gerekiyor. Ruhumuzu iman ile imar eşimizi ve çocuklarımızı inşa, dünya vahiretimizi ihya edebilmek adına gerçekten hepimizin tekrardan kendimizi ve kainatı zahiri ve batin anlamda, hem psikolojik felsefi, hem biyolojik ve fiziki, hem de kelami bir anlamda, her alan ve bazda okumamız gerekiyor. Kamil anlamda Rabbimize tekrardan iman ederek, ona kavuşacağımız günün her an yaklaştığının gerçekliğine hakkal yakin anlamda bir iman ile kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Esere giderek müesseri bulmak için. Arafat'ta Arif müzdelifede şuurlanmış, Mina'da kurbiyeti yakalamış bir hacı şuuruyla. Biraz düşünür ve içinde yaşadığın dünyayı gözlemlersen Allah'ın var olduğu bilgisine aklınla ulaşabilirsin, kalbinle yakine erebilirsin. İnsan akıllı bir varlıktır. Bu nedenle diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme, olaylar arasında bağlantılar kurabilme imkanına sahiptir. Evrendeki varlıklar üzerinde düşündüğümüzle, yaşadığımız dünyanın ve biz insanların tesadüfen var olamayacağını anlamakta zorluk çekmiyoruz. Kullandığımız en basit bir araç gereçten, bir sanat eserine kadar her şeyin birilerinin çalışmasıyla ortaya çıktığını ve kendiliğinden olamayacağını anlayabiliyoruz. Aklımız bizleri içinde bulunduğumuz mükemmel ve kusursuz evreni, uzayı, güneşi, yıldızları, yeryüzündeki bütün canlıları yaratan bir varlık olmalı düşüncesine zaten ulaştırıyor. Bizler bu varlığın Allah olduğunu tüm tarihi hakikat ve tüm mevcut olan bilimli delilleriyle anlıyor, görüyor, idrak ediyor ve inanıyoruz. Çünkü fıtrata bizatihi Allah zaten bunu yerleştirmiştir. Nasıl ki gördüğümüz her eserde onu yapan birisinin olması gerektiğini düşünüyorsak göklerin, yerin, bitkilerin Hayvanların, uzayın, yıldızların, kısacası bütün evrenin bir yaratıcısı olduğuna da mutlak surette ikna alıyoruz. Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı, sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı diye Tegab'ın suresi 3. ayette ifade buyurur Allah. El-Hak, iman konusunda sıkıntımız yok, imanı iman etme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Allah birdir, vardır, haktır. Aynı sınıfta iki öğretmen hüküm süremez. Aynı gemide iki kaptan hükmedemez. Aynı iş yerinde iki patron düzeni temin edemez. Aynı orduda iki kumar kurmay başkanı disiplini sağlayamaz. Enbiya suresi 22. ayetteki gibi Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, Yer ve gök, bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. İmanımızı iman ve tövbeye hakiki manada yönelmek için en başta aslında iman ettiğimiz Rabbimizi tanımak ve imanımızı yeniden kavrayabilmek ihtiyacını elzem görmek gerekir belki. Allah yarattığı varlıklara benzemez. Allah'ın yaratılmış varlıklara benzememesi sıfatına muhalefetun lil havadis denilmiştir. Bilgi ve öğrenme düzeyi sınırlı olan bizlerin, her şeyi yaratan Allah gibi sonsuz bir varlığı kavrayabilmemiz bizatihi mümkün değildir. Sadece idrak edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 11. ayette O gökleri ve yeri yaratan hem de yoktan yaratandır size kendinizden eşler hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır onun benzeri hiçbir şey yoktur lakin o işitendir görendir buyurarak Allah'ın eşi ve benzeri olmadığı bildirilir bu ayette ifade edildi gibi Allah'ın birçok sıfatı olduğunu Kur'an bizlere haber veriyor Allah'ın işitmesi, bilmesi ve görmesi bu sıfatların en önemlilerinden. Allah'ın sıfatlarından işitmek, bilmek ve görmek gibi özelliklerin ilk bakışta insanlarda olduğu düşünülse de durum aslında böyle değil. Çünkü o her şeyi yoktan var eden Allah'ın insanlar gibi duymak için kulağı, bilmek için öğrenmeye ve görmek için gözlere ihtiyacı yoktur. O her şeyi duyar, her şeyi bilir ve her şeyi görür. Allah'ın her şeyi işitmesi sıfatına semi, her şeyi bilmesi sıfatına ilim, her şeyi görmesi sıfatına basar denilmiş. Onun bu özellikleriyle ilgili bir sınırda söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran suresinde ve Bakara suresinde hasreten Bakara 181'de ve Ali İmran 29. ayette şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir buyurulur. Yine de ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir buyurulur. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, O'nun en önemli sıfatlarından birisidir. Allah'ın gücü ve kudreti sonsuz ve sınırsızdır. Her an diliminde sayısız trilyon, kat trilyon, kat trilyarlarca varlığa anlık olarak hükmeder. Geçmişlerini ihmal etmeden, gelecekleri hakkında plan yapmadan her an hükmeder. Çevremize dikkat edelim. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. O mutlak güç sahibidir. Kudret Allah'ın her şeye güç yetirmesinin sıfatıdır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini kolaylıkla fark edeceksiniz. Evrendeki düzen ve denge bunun en güzel kanıtı değil mi? Dünyanın güneşin etrafında dönmesi, gece ile gündüzün binlerce, milyonlarca yıldır birbirini izlemesi, gezegenlerin birbirine çarpmadan belli bir yörünge takip etmeleri, güneşin doğudan doğu batıdan batması, bu mükemmel denge ve düzene örnek olarak verilebilir. Tabiatta gördüğümüz çeşitli bitki ve hayvan türleri, aynı toprakta, aynı su ile beslenen bitkilerin verdikleri, birbirinden farklı çeşit çeşit meyveler ve daha birçok örnek, canımız, Rabbimiz, sevgilimiz, dostumuz, mağbudumuz, ilahımız Allah'ın her şeye gücünün yettiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Doğadaki çeşitli bitki ve hayvan türleri bize her şeyi yaratan Allah'ın sonsuz güç ve kuvvetini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güç ve Kudretin anlatan pek çok ayet vardır. Mesela Maide Suresinin 120. ayeti, göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti, saltanatı Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir buyurur. Bir arkadaşımız kullanmamız için kendisine ait olan bir şeyi bize verdiğinde ona bu davranışından dolayı teşekkür ederiz. Onun da bizden bu davranış için teşekkür beklediğini biliriz. İnsanın bu evrende rahatça yaşayabilmesi için en küçük hücreden en minik atoma kadar oradan atmosfer yaratan mevsimlere göre değişik tat ve lezzetlerde sebzeler, meyveler, bitkiler bizlere sunan ve daha nice nice sayamayacağımız nimetleri bizim için hazırlayan İbrahim Suresi 34. ayetin işaret ettiği gibi Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır sevgili dostlar. Ona teşekkür etmek ise tertemiz bir iman ile ona iman etmek ve imanın koruyucusu olan ve yansıması olan ibadetleri usulüne uygun, bidattan, hürafeden, ifrat ve tefritten, yani aşırıcılıktan ve tembellikten arındırılmış bir şekilde yerine getirmek. Nasıl Suresi 114. hatırlayalım mı? Artık Allah'ın size verdiği rızıkları helal ve temiz olarak yiyiniz. Eğer gerçekten yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükredin. Evet sevgili dostlar, hepimizi Allah yarattı. Yani bizler Allah'ın kullarıyız. Allah bizleri kendisine kul olalım ve böylece tüm kainat ve varlık alemine karşı sonsuz hürriyeti ve Özgürlüğü elde edelim diye yarattı. Öyleyse aslında Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyen cennete girer hadisini o esmalarla manalarını anlayarak kalbin derinliklerini yerleştirerek Kur'an'ın öğrettiği peygamberlerin örgütleyip karşımıza sunduğu bir iman kaidesini doğrultusunda iman etmeli ve böylece kendimizi ve çevremizi imar ve inşaaya ulaşmalıyız eşlik edip lütfeder misiniz nestağfirullah nestaizu billah bismillah velhamdülillah veselamu ala resulillah her yenimiz eskimizden hayırlı olsun her gelecek geçmişimizden kutlu olsun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 Anlık bir zaman için bile bizi bırakmadığın için nefes alıp hayat sürebiliyoruz. Rabli'in izzet ve keremin hatrına. Lütfetmiş olduğun yücelik ve zenginlik hatrına, her alan ve sahada daim anlık bize olan hükmün hatrına bizi başarılı eyle. Dünya hayatının sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek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 seni seviyoruz ya Rabbi. Sen de bizi sev. Sen bizi sev. Yeter ki sen sev. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Evet aziz dostlar. Yuvaları imar edelim. Nefislerimize hakim olalım. Dillerimizin acılığından Allah'a sığınalım, o acılar acı dilden tatlı sözler de çıkabilir, o sert ve kötü bakışlardan güzel bakışlar da çıkabilir, ellerimiz hayra da kalkabilir, adımlarımız güzele de gidebilir, gönlümüz öfke ve kin haricinde sevgiyi ve merhameti de taşıyabilir. Yarınlar bizim için meçhul, bugünümüz ise elde edebildiğimiz en büyük nimet. Bunu imar ve inşa edebilmek adına hem gayret edelim hem de birbirimize dua edelim. Hayat birbirimize öfkelenmeye değecek kadar uzun değil. Ömür kibir ve gurur sebebiyle yuvalarımızı yıkacak, çoluk çocuğumuzu tarumar etmeye değecek kadar sürekli değil, uzun değil.